712, numaralı konu, ashabın gaziliği kumandanlığa tercih etmeleri, evet, amcalarım Halid, Eban, Amr bin Said bin As, Resulullah'ın vefatını işittiklerinde, vazifelerinden el çektiler ve Medine'ye geldiler, Ebu Bekir, Resulullah'ın görevlendirdiği kimseden daha layık kimse yoktur, o halde vazifelerinize dönünüz, dedi, onlar da, Resulullah'tan sonra hiç kimsenin emrinde vazife yapmak istemiyoruz, dediler ve hepsi Şam cephesine savaşa gittiler, hepsi de orada şehit düştüler.